1064, numaralı konu, anlayışlı bir bedevinin kıssası, evet, Aykame bin Ulase isminde yaşlı bir bedevi Hazreti Peygamber'e gelerek, Ey Allah'ın Resulü, ben yaşlı bir ihtiyarım, Kur'an öğrenmeye gücüm yetmiyor fakat ben şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki, Muhammed Allah'ın kulu ve peygamberidir, buna da kesin kesin inanırım, dedi, ihtiyar, aynılıp gittikten sonra Hazreti Peygamber, adam veya adamınız anlayışlıdır, buyurdu.